El Foyje Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu depende que por día se sufra más lo había de pensar, si no hay amor que duela igual ese amor crucificado en el fuego del deseo es culpable de que oh, Por olvidar recuerdo ır Her Merhabalar sevgili dinleyenler 94.9 açık radyoda el foje programındasınız Bugün yine Tango'nun büyülü kutusunu birlikte aralamaya devam edeceğiz. Ama bugün bir konuğumuz var. Bugün sevgili Cumhur Dilek ile birlikte aralayacağız Tango'nun büyülü kutusunu. Hoş geldin Cumhur. Hoş bulduk. Seni Tango Camiası, Tangerolar özellikle Türkiye ve Avrupa'daki Tango Camiası seni tanıyor. Ama açık radyo dinleyicileri seni tanımıyorlar muhtemelen. Çok kısa bize kendinden bahseder misin? Ondan sonra Tango ile ilgili olan bağına tabii e, ayrıca değineceğiz ama Cumhur Dilek kimdir? Cumur dilek e, İzmirlidir, e, amatör müzisyenlik geçmişi vardır. E, yaklaşık 14 yıldır tangoyla iç içe dişer, DJlik yapar, dans eder, eğitim verir, organizasyon yapar, organizasyonlara katılır. Tam en bir tangierodur. Tam bir tangierodur diyebiliriz yani, değil mi? Evet, evet kesinlikle. Aynı zamanda tango DJ'liği yapıyor tabii Cumhur. Benim de çok eski arkadaşım. Biz seninle Danimarka'da tanışmıştık değil mi sanırım? Evet, uçaktan indik. Tren kuyruğunda tanıştık. Bir festivale giderken. <gülüyor> buradan evet. da sevgili Berna'ya, ablana çok çok selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Onun vesilesiyle o da çok güzel ağırlamıştı bizi sağ olsun Danimarka'dayken. Dolayısıyla senin tango ile ilgili olan bağına ve DJ'likle ilgili... Tabi dinleyicilerimiz de tango ilgili adınlatmış olacaksın bu vesileyle. Oralara değineceğiz. Hı hı. Ama ondan önce tabi e, başladığımız parçanın bir hemen anonsunu yapalım. Bir Anibal Troilo e, orkestrasından bir müzikle başladık değil mi? Evet, evet Roberto yani, Rufino seslendirdi. Sen anons et istersen. Tamam. Ee, Anibal Troil orkestrası Roberto Rufino vokaliyle Ken la Bria de Pensar dinledik 1963 yılında. Evet şimdi hemen bir müzikle devam edelim ondan sonra senin müzisyenlikle ve tango ile olan e, hikayeni dinleyeceğiz ve arkasından esas benim e, çok tebrik ve takdir ettiğim bu e, tango diskografi adlı çalışmanla bu kitapla e, ilgili e, neler yaptın neler ettin nasıl bir emekti ve bu nerelere hitap eder bunların üzerinde duracağız. Şimdi ne ile devam edelim? Şimdi Baçıça'dan Romantika Muhare'yi dinleyeceğiz 1941. Romantika Mujer'i dinledik. Baciça Orkestrası'ndan bugün El konum konuğum sevgili Cumhur Dilek, hem bir tango dansçısı hem bir tango DJ'i, onun seçkileriyle dinliyoruz müzikleri bugün. E, Romantika Mujer de Cumhur'un seçtiği parçalardan bir tanesiydi değil mi Cumhur? Evet, kesinlikle. Çok eğlenceli, keyifli bir parça benim için. Peki, az önce e, müzis, müzisyenlikle ilgili olan bağından biraz bahsettin ama çok hızlı geçtik orayı. Neler yapıyorsun? Cumhur neler çalar? Ee, aslında blok flütle başladım. Ee, oldukça ilerlettiğimi düşünüyorum. İki oktav sesin tamamını çıkartıp bir şeyler çalabilir haldeydim. Mesela aslında bizler sonra... de maalesef e, ortaokullarda falan mecburi enstrüman olarak e, kullanılır ve çocukların korkulu rüyası haline gelmiştir ama... E, maalesef. E, halbuki gerçekten ne kadar güzel, büyülü bir enstrümandır değil mi blok flütte? Kesinlikle. Özellikle biraz ses aralığını genişletebiliyorsanız, iki oktav çalabiliyorsanız çok güzel barok müzik icra edebilirsiniz klasik müzik dalında. Ve barok ee... müzikte inanılmaz duruyor tabii. <gülüyor> Ailesi de var bundan hemen de bahsedelim. Yani e, bizim blok flüt dediğimiz flüt aslında soprano. soprano, soprano, soprano. Sen bahset istersen biraz. Ee, Pikolo var bir küçük boyu o pek yaygın değildir. Aslında soprano blok flütünün haricindeki flütleri birçok insan bilmez. Ama bir ailesi ee, var yani altosu var geniş. bası var evet bas blok flüt Kesinlikle. var. Dolayısıyla bir kuartet bir tahta nefesli grup e, seslendirebiliyorlar. Gayet de keyifli çok da büyülü gelir bana onun böyle tınısı her zaman. E, o yüzden evet. blok flüt aslında çok kıymetli bir enstrümandır ama maalesef e, bizim ülkemizde biraz böyle çocukların kabusu haline getirildi. Umarız o da değişecektir ileride. Peki blok flütle evet. başladın. Sonra? Sonra yan flüde geçtim. 96 yazında Amerika'ya gittiğimde oradan o de aldım. Ee, bir saat içinde çalmaya başladım. İlk defa elime almıştım yan flütü ve bir saat içinde bir parçayı baştan sona çalıyordum. Sadece müzik kulağım sayesinde oldu. Bu nota bilgim olmadığı için nota okuru yazarlığım yok maalesef. Ee, ama gayet rahat çalar hale geldim. Akabinde gitar, klasik gitar başladı. O da bir hmm. ablamın sayesinde oldu. Ee, arkasından soprano saksafon. Hmm. Biraz da arada panflüt oldu ama onu çalıyorum diyemem. Yani Ama uğraştım. Pamflüt Üretmek enteresan... için uğraştım. Panflüt çok enteresanmış ama. Evet. Ee, onu e, bir hafta sonunda bir inat uğruna biraz üretmeye başladım. Sonra inat ettim biraz daha, biraz daha falan ama Türkiye'de o uygun malzemeyi bulmak, o bambuyu, uzun bambuları bulmak, kaliteli bambu bulmak biraz zordu. Dolayısıyla istediğim boyutta bir pamflüt yapmayı başaramadım diyeyim, malzeme bulamadığım için. Ama panfilütün devlerinden zanfirle bir tanışıklığım oldu. Hatta iki defa tanışıklığım oldu. Hı, ee, çok severek dinlerim. Ee, i̇dollerimdendir, müzik idollerimden bir tanesidir. Peki böylelikle müzik hayatıyla epey bir haşır neşirliğim var tabii. Ve eminim evet. ki bu senin e, tango hayatını da hatta DJ'lik hayatını da çok olumlu yansıyordur. Sohbet tabii e, çok keyifli devam edecek ama hemen bir müzik arası verelim bence. Ne dersin? Kesinlikle. Bir vals dinleyelim mi? Olur. O zaman 1942 Roberto Firpo orkestrası ve Alberto Diale vokaliyle El Vals del dinleyelim. ama silenciosa como lágrimas de amor Brillan la noche y las estrellas las contempla llenas de emoción Es la luz de un amor que el tiempo no pudo apagar, ay de mí, Es la música de un sueño dulce grande como el mar, ay de mí, Es el vals de los recuerdos, una flor, es el canto de tu amor Amada mía, ¿dónde estás con tu canción? Dime qué será de ti Es la luz de un amor que el tiempo no pudo apagar, ay de mí.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 Alstel Recuardo'yu dinledik, Roberto Fip Orkestrası'ndan dinledik değil mi Cumhur? Evet, Alberto Dialle vokaliyle dinledik. Gerçekten insanın böyle içine işleyen bir e, melodisi var. E, çaldığım parçalarda da DJ'lik yaptığım zamanlarda da müzikal kaliteye çok önem veriyorum. Ruha hitap edecek melodilere e, önem veriyorum. Ve bu parçanın bir de modern versiyonu var. İlk defa cover edilmiş Sexto Crystal e, Orkestrası tarafından bu orkestranın başka parçalarını umuyorum programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyeceğiz. Umuyorum. Böyle güzel bilgileri de senden almaya devam edeceğiz. Peki tangoya olan merakın nasıl başladı? Tangoya nasıl başladın? Sonra şu anda DJ'lik yapıyorsun ve bu birikimini DJ'lik üzerine yaptığın çalışmalara borçluyuz aslında değil mi? Evet, evet. evet. Nasıl Tan başladın? Tan Çok kısaca istersen bir ondan bahsedelim. Sonra şu DJ'lik mevzuna gelelim hemen. Tabii. E, tango veya diğer eşli danslara karşı hiçbir ilgim olmadı. E, ablam benden önce tangoya başladı ve e, yurt dışında yaşarken Türkiye'ye geldi tatiline ve birlikte Milonga'ya gidelim dedi. Bilonga Milonga ne nedir? Tan evet şimdi ben de bilgi dinleyicilerimiz de için sana soracaktım. <gülüyor> Evet hemen geliyor. Milonga nedir dedim. Tango gecesi dedi. Dedim unutabilirsin ben gitmeyeceğim dedim. Zorla götürdü ama iyi ki de götürmüş. O gün hayatımın gerçekten dönüm noktalarından biridir. Hani klişe gibi gelebilir bu laf ama e, ilk defa tangoyu canlı izledim ve çok kısa bir süre içerisinde bir, birkaç hafta içerisinde o kursu buldum ve tangoya başladım. Aradan da yaklaşık 7 ay geçtikten sonra ablamın yanına Danimarka'ya Kopenhag Tango Festivali'ne gittim 2007 yılında ve ilk defa orada beraber dans etmeye başladık ve hala dans ediyoruz. Harika. Buradan bir kez daha Berna'ya sevgilerimizi yollayalım sağ olsun. Seni de tangonun içine attığı için de ayrıca teşekkür etmiş olalım. Evet ben de teşekkür ediyorum. Peki şimdi yine hemen bir parça dinleyelim ve arkasından da tango DJ'liği nedir? Bize biraz ondan bahsedersen olur mu? tamamdır. Öncelikle anonsumuzu yapalım. 1942 yılından diye adlı milongayı dinleyelim. Angelsica orkestrası ve Romeo Gavioli vokaliyle. Milonga, Rebeldia. Túvias de deseo que me quemaron el alma quise seguir y sin seguirlo pude con indiferencia y calma no supe mirar tus ojos ya mi corazón sangraba. Abricelarme entre tus ardientes labios y hacerme juguete tuyo entre tus manitas blancas veo mi corazón rebelde a toda tu loca esencia se sobrepuso al Angel dinledik. Hangi orkestradan dinledik? Angelica. Orkestrasından dinledik ve bir düet bu, değil mi? Evet. Freddie ve Romeo Gaviria ile. Evet. Bugün El Fueje'de sevgili Cumhur Dilek konumuz Tango DJ'yi ve aynı zamanda Discographies of Tango Maestros kitabının e, yazarı. Bu arada hemen e, arada hatırlatalım. Eğer bizleri takip etmek isterseniz Instagram'da El Alt Çizgi Fueje. Fuye olarak yazılır. El alt çizgi Fueye hesabından ya da Facebook'taki hesaptan bizi takip edebilirsiniz. Bize görüşlerinizi, yorumlarınızı ya da sormak istediğiniz şeyler varsa onları da iletebilirsiniz. Belki Cumhur'la bir program daha yaparız ileride ve sorularınızı daha sonraki programda Cumhur bize cevaplayabilir. Peki Cumhur bu bilgilerini ve çalışmalarını Tango DJ'liğine ve onun üzerinde yaptığın çalışmalara borçlu olduğunu söyledik. Biz de bunlardan faydalanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir e, tango DJ'liği nedir desem nasıl tarif edersin? Tango DJ'yi e, bir tango gecesini, buna milonga diyoruz, 2-3 saatlik, 4 saatlik bir organizasyon ya da bir tango festivali bir, birkaç gün süren e, ya da bir tango maratonu gibi tango etkinliklerinde e, müzik seçkilerini yapan kişiye deniyor. Hiç bilmeyen kendi icra etmiyor tabii ki. Tabi Hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için biraz açıklamış olalım. Milonga e, tam olarak nasıl bir atmosfer nedir? Ne yapalar milongada? Milonga insanların sosyalleştiği, bir araya geldiği, bir şeyler içip dans ettikleri bir ortam. Yaklaşık 2 saat, 4 saat arası süren bir e, akşam organizasyonu bütün gece tango çalınıyor. Dolayısıyla da insanlar evet. bir araya geldikleri isterlerse arzu ederlerse de dans edebiliyorlar. Tabii ki e, o 1900'lerin başında olan ortamdan çok daha farklı hale geldi. Öncelikle canlı orkestralar yok bir kere. E, eskiden milongalarda canlı orkestra olmak zorundaydı. Çünkü düşünün ki işte hani hoparlörler yok henüz. Böyle bir ses sistemleri icat edilmemiş. CD'ler, kasetler MP3 dediğiniz şey zaten yok. Bir canlı orkestraya muhtaçtınız müzik olması için ama... E, zaman içerisinde teknolojinin doğal gelişimiyle birlikte bu müzikleri yapmak üzere artık DJ'ler konuyu devraldılar ve milongaların tabii bu anlamda havası da değişti. Çünkü eskiden bir gecede bir milonga gecesinde sadece bir orkestra dinleyebiliyordunuz. Yani biz aslında onlara stiller diyoruz. Dolayısıyla bütün gece, örneğin disel orkestrası oradaysa, sadece disel'i dinleyebiliyordunuz. Halbuki şimdi tangu DJ'leri e, gecenin akışını farklı orkestralarla e, ve farklı renklerle e, süsleye, bezeyebiliyorlar yani. Tabii ki e, gecede tabii milonga'nın ve etkinliğin büyüklüğüne göre 10-15 kişi de olabilir, birkaç yüz kişi de olabilir bu bir festival, maraton veya milonga bile çok büyük, çok kalabalık sayıda insan grubu olabilir. Herkesin beğenileri farklı. Dolayısıyla 1930'lardan mı çalacaksın, 40'lardan mı veya günümüz modern tango orkestralarından mı bunların çok iyi bir seçkisini yapıp bütün gece olabildiğince insanların tamamını mutlu edecek bir atmosfer yaratmanız gerekiyor diyeceği olarak. Evet, peki. E, tango DJ'liği konusunda biraz daha detaylı bir konuşmaya girmek istiyorum ben aslında ama sözü de çok fazla uzatmayalım. Hemen bir müzik arası verelim, arkasından da şu kitaba bir değinelim seninle. Olur. E, benim için önemli orkestralardan biri e, çok tanınmıyor olabilir. Slovenyalı bir orkestra, Quintet Piazzolaki. E, bu orkestrayla yaklaşık 3 sene önce e, Slovenya'da birlikte çaldık onlar canlı müzik yaptı, ben de uh, ara bölümlerde DJ'lik yaptım, onların davetlisi olarak gittim e, Quintet Piazzola King'in ilk albümleri 2015 yılı albümlerinden "Recuerdos de Bohemia'yı dinleyelim que dar que yo tu primavera porque tu corazón me abandonó porque tu mano me alejó dime por qué por qué a quien te su vida entera porque pagaste con tu rigor todo mi amor Requardos de Bohemia'yı dinledik. Konumuz sevgili Cumhur dilein seçkileriydi. Hangi orkestraydı bu? Cumhur. Quintet Piazzolaki. Ve sen de tanışmıştın bu orkestrayla, yeni bir orkestra değil mi? Evet. Tango DJ'liğinden bahsettik birazcık. E, tango DJ'liğinin ne olduğuna dair şöyle bir en azından fikrimiz oldu. Milonga Geceleri'nin müzik atmosferini yöneten kişi aslında. E, tabii son dönemde son yıllarda milongalar da ve tango camiası da gittikçe genişledi ve milongaların yerini yavaş yavaş festivaller aldı değil mi? Birazcık festivallerden ve maratonlardan da bahseder misin? Hem bir DJ olarak orada ne gibi sorumluluklar üstleniyorsunuz? Nasıl bir performans ortamı veya bir tango festivali nedir? Tango maraton nedir? Hı hı. E, tango tam olarak festival ve maratonların milongaların yerini aldığını söylememiz çok doğru olmaz. Milongalar hep var. Daha çok lokal insanların nadiren Oradan buradan geçen yabancıların da katıldığı etkinlikler oluyor. Festival ve maratonlar ise çok önceden duyurulan, bütün bir hafta sonunu veya çarşamba gününden pazar günde kadar 3-4 günlük, 5 günlük süreyi alan organizasyonlar oluyor. Tango maratonu herhangi bir gösterinin, bir hocanın gösteri yapmadığı, bir ders verilmediği, sadece 5-6 tane diyeceğin, beşer altı şer saatlik periyotlarla arka arkaya müzik yaptığı ve insanların sadece dans ettiği organizasyonlar oluyor. Genellikle cuma gününden pazar gününe kadar sürüyor. Burada o zaman şunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Festivallerde esasında o hafta sonuysa eğer yine festival, içerisinde konserler ve dünya çapından meşhur olan Arjantin'den gelen maestro dediğimiz dans hocalarının geceleri gösterileri veya orkestra eşliğinde tango gösterileri ve gündüzleri de bunların verdiği dans derslerini içeren bir bütünden bahsediyoruz festival dediğimiz zaman değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Genellikle çarşamba, perşembe günleri başlayıp pazar günü bitiyor. En az 2-3 tane e, Arjantinli veya başka ülkelerden maestroların gösterileriyle e, devam eden akşamlar var. Gündüzler, gündüzleri bu maestroların e, derslerine katılabiliyorsunuz. Akşamları milongalara ve gösterilere katılıyorsunuz. E, yabancı ve yerli orkestralar e, dahil oluyor. Hatta en son gittiğim Kopenhag'daki Tango Intermezzo adlı e, festivalde e, hoca yoktu. Gösteri yoktu. Sadece canlı orkestralar vardı. Üç akşam hmm. boyunca can, can, farklı üç farklı canlı orkestrayı dinleyerek dans ettik. Aradaki DJ'lerle birlikte tabii ki. Tam bir tango şöyle ne oluyor? Yani aslında e, hem evet. göze hem kulağa hitap eden hem de interaktif olarak kendiniz katılıp dans edebildiğiniz ve ders alabildiğiniz bir etkinlik oluyor. Festival. Peki maratonun evet. farkı nedir? Hemen senden bunu öğrenelim. Maratonda herhangi bir gösteri, bir ders alma verme gibi bir durum yok. Sadece tangoyu belli bir seviyenin üzerinde bilen insanların önceden kayıt olarak gittiği, genellikle lider ve follower, yani e, lider ve takipçi e, figürlerinin veya daha da basit indirgerse kadın ve erkek figürünün sayısal olarak eşit, eşitlenmeye çalıştığı, eşit olmasına çalışıldığı bir organizasyon. Böylelikle aynı anda hemen hemen herkesin dans edebilmesi hedefleniyor. Ve müzik hiç susmadan bütün hafta sonu boyunca devam ediyor aşağı yukarı. Neredeyse. İnsanlar neredeyse. sürekli nefes almadan dans edebiliyorlar. Nefes nefese kalıyorlar ki herhalde maraton ismi buradan geliyordur bence. Evet. Yani tangocu olmayan bazı arkadaşlarıma ben işte şurada şu ülkede maratona gidiyorum filan dediğimde veya döndüğümde kaçıncı oldun diyorlar. <gülüyor> Çok güzelmiş. <gülüyor> kazandım diyorum. Kazandım. Hiç uyumadan dans ettim. Bu çok güzelmiş. Evet. E, aşağı yukarı böyle bir öğlen e, veya sabah ile öğlen 12 arasında bir mola veriliyordu. E, yanlış hatırladığım evet. bir uyku molası. Ondan sonra 12'de evet. müzik başlıyor. Tango çalmaya başlıyor o mekanda ve e, sabahın 6'sına kadar sabah gün ışığına kadar e, tango çalınıyor ve e, dans ediliyor. Maraton dediğimizde böyle bir şey. Peki. Burada tabii maratonda DJ'lerin e, performansı çok daha önem kazanıyor. Çünkü festivalde orkestra ...veya şovlarla DJ'in etkinliği biraz daha bölünebiliyor... ...daha paylaşık oluyor, biraz daha paylaşılıyor... ...ama maratonlarda DJ bütün sorumluluğu tek başına üstlenip götürüyor değil mi? Maratonlarda DJ'lik nasıl bir performans gerektiriyor? Maratonlarda DJ'lik yapmak bir festivalde veya Milonga'da DJ'lik yapmaktan... ...biraz daha farklı bir ruh halini gerektiriyor... Maratonun hangi saatinde, hangi gününde yaptığınız, gündüz matinesinde mi çalıyorsunuz, akşam mı çalıyorsunuz, ilk başlangıç gününde mi çalıyorsunuz yoksa bitiş final gününde mi çalıyorsunuz? Burada, buna göre yaratmanız gereken, biraz da insanların beklediği enerji durumu farklı oluyor. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz daha tecrübe istiyor. Ne kadar sürüyor peki performansınız? da ne kadar sürüyor, maratonda ne kadar sürüyor? Milongalar organizasyonuna bağlı olarak 2-3 saatle 4-5 saat arasında değişen sürelerde oluyorlar. Maratonlarda ise tabii 5-6 DJ çağrılıyor bütün hafta sonu boyunca çalmak üzere. Hı hı. 5 saatten az çaldığımı hatırlamıyorum. 5 ila 7 saat arasında kesintisiz hı. bir program yapıyoruz. Ve kesintisiz olmak zorunda. Evet. Tabii bu da çok ciddi bir müzik arşivini ve e, orkestraları tanımayı ve bunları e, pistin atmosferine göre sıralayabilmeyi e, gerektiren bir beceri tabii, bir birikim. Kesinlikle. Dolayısıyla e, bu kitabı yazma amacıma da geliyoruz biraz. Şimdi ben de lafı oraya getirecektim zaten e, ama hemen bir müzik arası verelim. E, ondan sonra da kitapla ilgili konuşalım birazcık. Tamam. O zaman e, modern orkestralardan bir e, parçayla devam edelim. E, müzik tanıdık gelecek ama biraz tango versiyonu da gelecek. Siniestra Tango Quintet'ten dinleyelim. Amor en oz Baha. Amor en voz baja dinledik. Siniesstra Tango Orkestrası'ndan bu, Cumhur'un bize tanıttığı yeni orkestralardan bir tanesiydi. E, radyosunu yeni açanlar için hatırlatalım. E, El Foyeje'de Tango'nun büyülü kutusunu, sevgili Tango DJ'yi Cumhur Dilek'le birlikte aralamaya devam ediyoruz. E, şimdiye kadar Tango DJ'linin ne olduğundan bahsetti. Cumhur bize sağ olsun maratonlardan, festivallerden ve milongalardan bahsettik. E, ve Cumhur'un seçkilerine yer vermeye çalışıyoruz ağırlıklı olarak bugünkü programda. Evet Cumhur ve bu tango DJ'liğinin getirdiği bu yükümlülük, bu sorumluluk sende herhalde biraz daha bir e, merak kapısı uyandırdı ve bu işin içine benim bildiğim kadarıyla, ben seni tanıdığım kadarıyla Birçok diğer DJ arkadaşımızdan daha fazla şekilde e, içine dalmış oldun ve araştırmalar yaptın. E, ve bir kitap ortaya çıktı. Bu böylesi değerli bir kitabın da bir e, Türk DJ'den, Türkiye'den çıkmış olması, Türk DJ'nin elinden çıkmış olmasından dolayı da ayrıca gururluyuz. E, sen önce biraz kitaptan bahset, sonra benim de ilgili söyleyeceğim şeyler olacak. Evet. E, kitap yazmak... E bir kitap yazma fikri zaten çok önceden beri hayatımda var olan bir şeydi. Ben bunu mesleki bir kitap yazarım diye hep düşünüyordum. Ama Tango DJ'liğine başlayıp, arşivimi genişletip, arşivim içinde bulunan parçaların bilgilerinin bazılarının eksik, yetersiz, noksan olduğunu gördükten sonra biraz da mesleki alışkanlıkla o bilgiyi evcilleştirme ve daha temiz kullanılır hale getirme düşüncesiyle ee, arşivimi düzenlemeye başladım. Metadata denen yani parçanın içinde e, işte söz yazarı, bestecisi, vokalisti, yılı, türü, süresi gibi bilgilerin e, yer aldığı bölümlerde e, araştırmalar yaptım. Çok farklı kaynaklardan bu bilgileri derleyip doğrulayarak e, ki bu bayağı uzun bir süreç oluyor e, ortaya. Bir bilgi yumağı çıktı. Bu bilgiyi nasıl derleyip toparlamak, nasıl sunmak lazım? Ee, i̇şte o zaman da son geçtiğimiz iki sene içerisinde de bu kitaba dönüştürme fikri ortaya çıktı. Tabii burada şöyle bir ihtiya ihtiyacın olduğunu hatırlatmak lazım sevgili dinleyenlerimize. E, tango tabi literatürü, tangonun tarih öncesi dediğimiz zaman 1800'lerin sonuna doğru denk geliyor. E, ve hani tangonun tarihi dediğimiz şeyi 1900'lerin başından itibaren e, kabul ediyoruz. Dolayısıyla 150 yıllık aşağı yukarı bir külliyattan bahsediyoruz. tabii ki klasik müzikle kıyasladığınız zaman çok genç bir müzik türü ama e, diğer müzik türleriyle kıyasladığınız zaman da çok ciddi uzunluyor. E, Uzun bir eski tarihçesi olan bir müzik türü aslında. Şimdi buradan baktığımız zaman tabi 1900'lerin başından itibaren tangolar üretiliyor. Ve ilk e, kayıt tarihinin başlamasıyla beraber e, ki buradan da sevgili bizden sonra yayınlanacak sevgili Cemal Ünlü'nün Sada programına bir e, selam göndermiş olalım. Onunla yaptığımız programlarda da edindiğimiz bilgiler bunlar. Kayıt tarihi ne zaman başlıyorsa... O zamandan beri tangolar aslında kaydedilmeye başlanıyor. Dolayısıyla 1900'lerin başında kayıtlar yapılıyor. Ama taş plaklara yapılan kayıtlar var. Daha sonra plaklara yapılan kayıtlar var. E, uzun çalarlar e, vesaireler. Dolayısıyla bu kayıtların tarihi ancak e, e, kendi yapım firmalarının notlarıyla veya oradaki e, kayıt notlarıyla e, ortaya konabiliyor. Daha sonrasında ne zamanki CD'lere aktarılmaya başlanıyor. O zaman biraz daha kayıtlar hakkında daha net bilgiler elde edebiliyoruz. Çünkü o zaman içerisinde çalanlar, işte söz yazarı, müzik, bestecisinin kim olduğu vesaire gibi bilgiler var. Ee, şöyle bir tabii ironi var. Bilmiyorum Cumhur sen de katılır mısın? Günümüzde artık dijitalleştiği için müzik Yine bu bizim kredi e, denilen şey, yani aslında o kartonette yer alan, o müziğe katkısı olan işte söz yazarı, besteci, aranjör, orkestrada çalanlar vesaire gibi bilgiler artık önemsizleşmeye başladı. Ve neredeyse kayıt düşünmüyor e, yakın çıkan e, dijital kayıtlarda. E, ve çok eski kayıtlarda da bunlar plaklarda yer aldığı için bunları bulmak, e, edinmek gerçekten zor. Ve tango külliyatının büyük kısmını da bu bahsettiğimiz eski kayıtlar oluşturduğu için bu bilgiler gerçekten çok kıymetli. Çünkü hadi bugün belki bir yeni bestelenen bir eseri tekrar kaydedebilirsiniz ama artık bir Pugliese Osvaldo Pugliese yok. Artık bir Carlos Dissell yok ve onu tekrar kaydetme şansınız yok. O yüzden bu eski kayıtları arşivlerin içerisine dalıp buradaki kayıt bilgilerini çıkarmak esasında ben daha önceki programda senin için bir tango, arkeoloğu tabirini kullanmıştım. Baya bir kazı yapıp bu eski bilgileri ortaya çıkarma İşi içerisine girdim ve bizler için de bütün tango severler için de çok kıymetli bir e, e, bilgi ortaya koyduğun şey. Çünkü bu bilgileri başka türlü ulaşma şansımız yok. Yani bundan 80 sene, 100 sene evvel yapılmış bir kaydın e, gerçekten hangi orkestra tarafından çalındığını bilmemiz, orkestra içerisinde yer alan müzisyenleri bilmemiz çok zor. Dolayısıyla çok büyük bir işe girdiğini e, ben biliyorum. Ne aşamadasın ve albüm pardon kitap neleri içeriyor ve daha sonrası için neler düşünüyorsun? Bunlardan da biraz bahset bize diyeceğim ama bu arada lafı fazla uzattık. Hemen bir küçük müzik arası verelim. Daha sonra kitaptan bize bahsetmeye devam edersin. Evet uzun konuşacağız. İyi dedin müzikle devam edelim konuşmamızın başında bahsettiğim Seksetto Kristal Orkestrası'ndan Mivieha Linda'yı dinleyelim. Güzel bir milonga. 2015 yılından keyifle dinleyeceğinize eminim. Mivieha Linda'yı dinliyoruz o zaman. Linda pensando en vos Mi BK Linda'yı dinledik. Sexteto Kristallan. Çok keyifli bir milongayda. Teşekkür ederiz yine Cumhur bu güzel parça için. Şimdi e, kayıt arkeoloğu olduğundan, tango kayıtları arkeoloğu olduğundan bahsettik. Peki, e, bize şimdi biraz kitaptan bahseder misin? Tam olarak kitabın adı nedir? E, kitaba nereden ulaşılabilir ve kitap e, neleri ihtiva ediyor? Evet, kitabımın tam adı Discographies of Tango Maestros Volume 1 İlk 360 sayfalık bölüm şu anda bu, bu birinci kitapta yer alıyor. Daha devamı bayağı uzun bir miktarda gelecek. E, kitaba Tango Diskografi.com sitesinden ulaşılabilir, benim web sitemden ulaşılabilir. Kitap Türkçe ve İngilizce. E, Türkçe versiyon e, web sayfamda yer alıyor. Metin kısmı zaten oldukça kısa. Daha çok tablodan oluşan, İspanyolca parça isimlerinden, e, maestro adlarından oluşan. Dolayısıyla aslında İspanyolca diyebiliriz kitab için. E, hiç dil bilmeyen kişinin bile kitaba baktığı zaman rahatlıkla anlayabileceği bir formatta yapıldı. Bu kitaba neden ihtiyaç var? Aslında önemli soru bu. Bu kitabın yazılma amacını özetlemek gerekirse... Bir örnekle açıklayalım. Hayatında hiç meyve görmemiş bir insanı markete meyve almaya yolladığımızda o insanın meyve konusundaki bilgi birikimi sadece o markette satılan, o an için satılan meyvelerden ibaret olur. Ama bizim bir kişiye bir liste versek dünyada üretilmiş tüm meyveler, hangi yörede üretilmiş, takribi gramajı nedir, kokusu nedir, tadı nedir, nasıl olmalıdır? Ne zaman yenir, ne zaman yenmez gibi bilgileri içeren, fiyat bilgisini de içeren bir bilgi verirsek o kişi markete gittiğinde istediği şeyi seçme, arama, bulma şansı edinir. Tango'da da bunu nasıl uyarlayabilirim? Bu kitabı, bu kitapla ne alakası var derseniz, örneğin ben müziğe yeni başlamışım, tango DJ'liğine yeni başlamışım veya yeni bir müzik meraklısıyım. Dedim ki ortaçcım bana e, Canaro arşivini verir misin veya Disarli arşivini verir misin dedim. Sen de verdin. Benim elimdeki Disarli senin bana verdiklerinin ne sınırlıdır. Peki sendeki arşivin tam ve eksiksiz olduğunu nereden biliyoruz? Sen bana Disarli'nin 150 tane parçasını verdin. E, geri kalan 600 tane nerede? Adını bilmezsen bunu arayamam ki. Ya da, ya da Disale'nin kaç tane parçası var? Kaç kayıt yapmış değil mi? Kesinlikle. Yani bu rakamlara ve bu bilgilere haizseniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz veya araştırmak istediğiniz bir orkestrayı, bir maestroyu tam olarak araştırıp bugüne kadar müzik hayatı boyunca hangi vokalistlerle, hangi müzisyenlerle, hangi yılda, hangi türde müzikleri icra etmiş, her birinin süresi nedir, doğru bilgileri doğru bilgilerle bunları aradığınızda bütün e, parçalarını, bütün diskografisine ulaşırsınız. Bu arada da diskografinin ne olduğunun tanımını da vermiş olduk. Evet, yani bir sanatçının ki tango müziğinde bu genelde orkestralardır. E, orkestraların kariyerleri boyunca ne zamanlar, hangi parçaları kaydettiklerinin listesi de olmuş oluyor aynı zamanda. Bunun içerisinde Kesinlikle. parçaları kayıt tarihleriyle ilgili bilgi de var. E, kaç orkestra vardı birinci kitapta? 36. 36 tane orkestra'nın diskografisini e, listelemiş bulunuyorsun birinci kitapta. E, Maestro'nun. 36 Maestro'nun e, çok daha fazla sayıda orkestrayla beraber. Öyle mi orkestra sayısı değişiyor mu yani? E, şöyle bir, bir Maestro'nun farklı orkestral formlarda yaptığı parçalar var. E, Tabi yani evet Canaro'yu sadece Kanar orkestrası olarak bilmiyoruz tabii değil mi? Tabi. 8 var. Koyun tetopu'nun. Quinteto Don Panchosu var vesaire. Onların hepsi de ayrı orkez, ayrı kitabın içerisinde. Evet. Hepsinin ayrımı yapılmış durumda. Çok güzel. Dolayısıyla komple bir liste e, elimizde olmuş oluyor. Tabii bu tango DJ'leri veya DJ'liğe meraklı insanlar için zaten e, şüphesiz olmazsa olmaz bir kitap bence. E, ve böyle bir kaynak. Ama bunun dışında da tango müziğine meraklı insanların dediğimiz gibi yani daha popüler, daha yakın dönem müziklerini e, çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar diskografilere. Veya işte bugünkü dijital platformda iyi kötü bir e, diskografi arşivi bulunuyor ama bu bahsettiğimiz tabi tango müziğinin kökenleri çok daha eskiye dayandığı için bu arşivler bu literatür henüz dijital plafı Platformlara geçebilmiş değil ki geçip geçmeyeceği de zaten bir muamma. Bu noktada tango müziğine ilgi duyan herkes aslında bu e, kitap sayesinde hangi orkestranın, hangi maestronun e, nasıl şekilde orkestrasını kurduğunu ve bunlarla neler, hangi kayıtları yaptığını e, görme şansına sahip oluyor. Bir sürü bilgi olmuş oluyor değil mi? Evet, kesinlikle. Ee, sen de dediğin gibi bir tango arkeologluğu aslında yapmış oluyorum. Çünkü günümüz bilgi çağında bile hala e, herhangi bir konuda tam olarak o bir o konunun bütün içeriğine sahip olup olmadığımızı bilemiyoruz. Bunu ben e, yıllardır yaptığım çalışmalarda her gün rutin takip ettiğim web sitelerinde bu bilgiyle karşılaşıyorum. Yani gün geçmiyor ki bitirip kenara koyduğum bir orkestranın başka bir vokalistle çalıştığı bir e, albümü daha bulmayayım. Tabii. Bütün Dolay her şey alt üstte oluyor. Tekrar onu da bu detaylarını al, sisteme dahil et. Yani günün 10-12 saati bununla geçiyor. Tabii, dolayısıyla e, ben tabii... E, Kitap çıkmadan önce de haberdar olduğum için durumdan e, bir orkestra farklı farklı vokalistle de çalışıyor ve kitabı dolayısıyla farklı şekilde de okuma şansınız var. Yani vokalistleri de takip edip o vokalistler hangi orkestralarla çalışmış e, bunların da izini sürme şansınız var. Dolayısıyla daha ziyade bir e, tablo halinde kitap. Çok kısa zaten metin kısmı var bildiğim kadarıyla değil mi? Sadece bir e, giriş herhalde. Evet 7-8 sayfalık bir metin kısmı var. Ön söz var. Sizin tarafınızdan yazılmış değerli bir ön sözüm var. <gülüyor> Toplamda 7-8 sayfalık bir metin var. Bu metin İngilizce kitaptan. Türkçe metni, Türkçe tercümesi de web sayfanda dileyenler girip bakabilirler. Geri kalan da dediğiniz gibi tablolardan oluşuyor. Peki. Bir kere daha web sitesini kaçıranlar için tekrar edelim tangodiskography.com İngilizce. İngilizce. İngilizce olarak yazıyoruz tangodiskography.com'dan. Evet. Bu Tango arşivlerinin 36 sanatçısının 36 maestronun diskografisine ulaşabileceğimiz bir kitap. Dünya çapında bir çalışma cumhur bence bu. Senin emeklerine tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlere de Türkiye'den böyle bir çalışma yapılarak dünya literatürüne katkıda bulunduğun için bizlere de böyle bir şey armağan ettiğin için sana tekrar teşekkür ediyoruz. Yol daha uzun. E, biliyorum ki bu çalışmaların devamı gelecek. E, bizler de elimizden geldiği kadar zaten her daim iletişimdeyiz. Yardım etmeye çalışıyoruz ne kadar faydamız olabilirse. E, biz de senden çok şey öğreniyoruz bu vesileyle. Benim açıkçası e, el altı kitaplarımdan bir tanesi. O yüzden emeklerine çok teşekkür ediyorum ben hem şahsen hem de bütün tango severler adına. E, ve Ben de çok teşekkür ederim. Devamını da heyecanla bekliyoruz. İnşallah. Ben de bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, çok teşekkürler programa konuk olduğun için çok da keyifli bir sohbet oldu. E, programı artık kapatma zamanı. Neyle veda edelim dinleyenlerimize? E, Carlos Disarli orkestrası ve Roberto Florio vokaliyle Porche Regressas 2'yu dinleyelim ve müzikseverlere veda edelim bu parçayla. Peki. Çok teşekkürler Cumhur Tekrar. E, sevgili dinleyenler bir sonraki programda sağlıklı günlerde tekrar El Fuege'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Thank you. Se despertar, estoy mirando y no lo creo en Después que tu querer creí perder, es un milagro adorarte, volver a besarte oh, amor. hacer, quiero tener así, así vivir, y amarte con toda mi alma. Quiero tenerte así contigo para Junto al portón, lo ves, brotó un clave, el pulso, tal vez, porque regresas tú. Qué dulce es comprender que tu querer fuera tan puro y tan santo. Y hoy en mi corazón, con emoción, guardo el perdón que le has dado Porque has olvidado amor, todo rencores, un día llegarás, al no verás que no he mentido al besarte, no en vano te esperé para saber cómo se sufre el amor. Hoy sol con su esplendor volvió otra vez. Por qué tú? y junto al portón, ¿lo ves? Brotó un clave, el pulso, tal vez. Por